Müşrik Liderlerin İslam'ı Kabullenişi Düşman ordusu liderlerinin düşmanlarının dinine girmesi olayı İslam tarihinden başka hiçbir milletin tarihinde görülmemiştir. Düşman ordusunun üç büyük lideri Saflan İbni Ümeyye, İkrime İbni Ebi Cehil ve Süheyl İbni Amr, bunlardan her birinin İslam'a girişi davanın tarihi için büyük bir iftihardır. İkrime ki amcasının oğlu Halid radıyallahu anh, kendisini İslam'a davet ettiği zaman, ''Müslüman olmadık benden başka bir tek kişi bile kalmasa yine Muhammed'e ittiba etmem.'' demiş ve Mekke Müslümanlar tarafından fethedilince geri kalan ömrünü geçirmek için Yemen'e kaçmıştı. Gelişen olaylar onu dehşete düşürmüş, karısının da peşi sıra Yemen'e geldiğini görünce onun da kaçtığını sanmıştı. Fakat şimdi karısı karşısına dikilmiş, onu Muhammed İbni Abdullah Aleyhisselam'ın emanına davet ediyordu. İkrime, Muhammed Aleyhisselam'ın ahde vefasını ve kalleştikten ne kadar nefret ettiğini bildiği için bu davete icabet ederek Mekke'ye dönmüştü. Safvan İbni Ümeyye'nin İslam'a davet edilişi de aşağı yukarı aynı şekildeydi. Arkadaşı Umeyr İbni Veheb peşinden giderek Muhammed Aleyhisselam'ın kendisine eman verdiğini anlatmış ve onun Mekke'ye geri dönmesini sağlamıştı. Süheyle gelince evine kapanıp Resulullah Aleyhisselam'dan eman beklemeye başlamış, resul Ekrem de kendisine eman vermişti. Bu üç liderin kaçması veya saklanması gayet normaldi. Çünkü üçü de verilen ilk emanı kabul etmemiş ve İslam ordusuna karşı savaşmışlardı. Kılıçtan başka hiçbir şeyle Muhammed'in karşısına çıkmayız diyerek düşmanlıklarını ilan etmişlerdi. Fakat Resulullah Aleyhisselam'ın savaş sayfasını kapatmak arzusu gayet açıktı. Bu yüzden kendilerine savaş açmış bu üç lidere hiç tereddüt etmeksizin eman verdi. Ve bu emanı onlara kadınları, çocukları ve arkadaşları taşıdı. Ümmü Hakim Yemen'e kaçan kocası İkrime için resul Ekrem'den eman dilemiş, Resulullah Aleyhisselam da kendisine eman vermişti. Bunun üzerine Ümmü Hakim Yemen'e gitti ve kocasını Mekke'ye dönmeye ikna etti. İkrime ile Ümmü Hakim Mekke'ye yaklaştıklarında Resul-i Ekrem ashabına ''İkrime İbni Ebu Cehil mümin bir muhacir olarak size geliyor. Onun atalarına sövmeyin Çünkü ölüye sövmek ona ulaşmadığı gibi hayatta olan yakınlarına da eziyet verir.'' buyurdu. Resul-i Ekrem uzaktan İkrime'nin gelişini görünce sevinçle ayağa fırladı. İkrime, tesettürlü olan hanımıyla birlikte onun önünde durarak, Ya Muhammed bu kadın senin bana eman verdiğini söyledi dedi. resul Ekrem doğru söylemiş. Sen eman altındasın buyurdu. Bunun üzerine İkrime Müslüman oldu. İslam tarihinde unutulmayan kadınların başta gelenlerinden biri de Ümmü Hakim'dir. Kadınlar erkeklere nazaran çok daha fazla duygusal hareket ettiği, sevgi ve nefret duygularını çok daha fazla taşıdıkları halde, o, hikmetiyle cehaletini yenebilmiş, bununla da kalmayıp kocasını Müslüman olmaya ikna etmeyi kendine vazife edinmiştir. Kocasının Müslüman olmasını dileyerek, onu Resulullah Aleyhisselam'ın emanına davet etmek için Yemen'e kadar uzun bir yolu kat eden bu kadının kendine olan güveni takdire şayandır. Ümmü Hakim'in babası Haris İbni Hişam, amcası Ebu Cehil, kocası da Ebu Cehil'in oğlu İkrim'edir. İslam'a karşı çok şiddetli bir düşmanlık besleyen, Muhammed'e karşı kin ve nefret taşıyan böyle bir ortamda yetişmiş olmasına rağmen bunların hepsini aşabilmiş, büyük bir davetçi olarak uzun mesafeler kat edip, kocasını Resulullah Aleyhisselam'ın huzuruna kadar getirmiş ve Müslüman olmasına vesile olmuştur. Nübüvvet medresesinin iyilik, güzellik ve azametini tasvir etmek çok güçtür. Öyle ki Rasul i Ekrem, Müslümanlara İkrimenin önünde Ebu Cehil hakkında ileri geri konuşmamayı emretmiştir. Müslümanlar, Ebu Cehil'den gördükleri eza'yı başka hiçbir kafirden görmedikleri ve ona karşı çok büyük bir nefret duydukları halde, Rasul i Ekrem vermiş olduğu bir emirle bu sayfayı kapatmış, ve bunu Müslüman olan ikrimeye ihtiram olarak yapmıştır. Müslümanlar, bu ümmetin firavunu olan Ebu Cehil'e karşı duydukları kin ve nefreti gizleyebilirlerdi. Ama son lahzaya kadar İslam'a ve Müslümanlara karşı savaşmış olan bir insana sevgi gösterisinde bulunmaktan tamamen acizdirler. Ebu Cehil'in İslam'a karşı yaptığı savaş ve eziyetlerin bütün tarihini kalbinde taşıyan, ve yeryüzünün en değerli insanı olan Hz. Peygamber Aleyhisselam'sa Müslüman olan İkrime'ye karşı tam ve samimi bir sevgi gösterdi. Onu daha görür görmez, sevinçle yerinden sıçradı. Kendisine karşı yapmış olduğu bunca savaşlardan sonra, Resulullah Aleyhisselam'ın kendisini bu şekilde karşılaması, İkrime'nin üzerinde çok büyük bir etki bıraktı. İkrime bu muamele karşısında utancından erir gibi oldu. Buna rağmen Müslüman olduğunu ilan etmeden önce kendini frenleyerek Resulullah Aleyhisselam'ın kendisine eman vermiş olduğundan emin olmak istedi. Bu emanı aldıktan sonra da Müslüman oldu. İşte böyle bir muameleyi ancak azimet sahibi peygamberler ve bilahare onların efendisi olan resul Ekrem gösterir. Bu olay sadece bir ders değil, bir terbiye medresesi mesabesindedir. Olay bütün İslam ordusunun önünde cereyan etmektedir. Bu olaydaki ibret üç nokta üzerinde görülmektedir. Tarihte İslam'ın en büyük düşmanı olan Ebu Cehil'e karşı duyulan kin ve nefret hislerinin, onun İslam için gelen oğlu İkrime'ye ikramen gizlenmesi ve frenlenmesi, İkrime gibi bir İslam düşmanını, İslam'a geldiği için ayağa kalkarak hatta sevinçten sıçrayarak karşılamak, ve İkrime gibi birinin Müslüman oluşuna sonsuz bir sevinç duymak. İkrime gibi İslam'a ve Müslümanlara karşı amansız savaşlar veren birine Müslüman olmadan önce eman verilmiştir. Böylece İkrime, zillete ve acze düşmeden İslam dinine girmiştir. İkrime, Resulullah Aleyhisselam'dan eman aldıktan sonra Mekke'yi terk edebilirdi veya bu emanla belirli bir müddet müşrik olarak Mekke'de yaşayabilirdi. Fakat o, hiçbir zorlama veya baskı olmaksızın İslam'a girmeyi tercih etti. Resul-i Ekrem de ona karşı duyulan bütün kin ve nefreti ortadan kaldırdı. İlk önce eman altında bulunan, sonra da Müslüman olan bu zata ihtiramen Ebu Cehil gibi bir Allah düşmanı aleyhinde konuşmayı da yasakladı. Resulullah Aleyhisselam'ın muamelesini daha açık ve net bir şekilde ortaya koyan olay, Saflan İbni Ümeyye'nin iki aylık eman istemesi ve buna karşılık Resulullah Aleyhisselam'ın ona dört aylık süre tanımasıdır. Safla’nın Müslüman oluşu çok gecikmiş ve saflan Huneyn Savaşı'na müşrik olarak katılmıştır. Hiç şüphe yok ki bu liderlere karşı yapılan muamele, özel ve istisnai bir muameledir. Aslında muharip olan bir kafire eman verilmez. Bunlara eman verilmesinin sebebi, kendilerini İslam'a ve Müslümanlara yaklaştırmak ve sempatilerini kazanmaktır. Saffan İbni Ümeyye'nin İslam'a ve Resulullah Aleyhisselam'a karşı olan kinini başlangıçta o kadar büyüktü ki, Bedir Savaşı'ndan sonra Muhammed'i öldürmek üzere Hicr'de and içerken, Muhammed'e en azından onun kadar kin duyan en yakın arkadaşı Umeyr İbni Veheb'le bile konuşmamış, Umeyr'in Müslüman olduğunu öğrenince onunla konuşmamaya yemin etmişti. Umeyr arkadaşı Safvan'dan vazgeçmeyerek rasul Ekrem'den onun için eman istemiş, emanı aldıktan sonra da peşinden deniz kıyısına kadar gitmiş, ona amcasının oğlu Muhammed Aleyhisselam'ın ne kadar iyi ve insanlara karşı ne kadar merhametli olduğunu, kendisine eman verdiğini anlatarak Mekke'ye dönmesini sağlamıştır. rasul Ekrem Safvan'ı müşrik olduğu halde Müslümanların medresesine kabul etmiş ve İslami bir ortamda yaşamasını sağlamıştır. Bir müddet sonra havayı elektriklendiren bir olay olmuş, rasul Ekrem ashabından birini Safvan'a göndererek savaş masrafları için kullanılmak üzere 50 bin dirhem istemişti. Safvan, Ey Muhammed, malımı gasp mı ediyorsun diye sorunca rasul Ekrem, Hayır, sonradan ödemek üzere borç istiyorum cevabını vermişti. Nitekim rasul Ekrem, Huneyn'de ele geçirilen sürülerden bir kısmını Safvan'a vermek suretiyle bu borcu ödemiştir. İkrimeye yapılan güzel muamele onun hemen İslam'a girmesine sebep olmuşsa da Safvan'ın Müslüman oluşu bu olaydan yani Huneyn Savaşı'ndan sonra olmuştur. Safvan Müslüman olurken Resulullah Aleyhisselam'ın güzel bir restle borcunu nasıl ödediğini ve bunun onu nasıl etkilediğini belirtmek için şu sözleri söylemiştir. Vallahi yeryüzünde Muhammed'den daha fazla nefret ettiğim bir kişi yoktu. Fakat borcuna mukabil Huneyn sürülerinden bana vermeye başlayınca yeryüzünde ondan daha fazla sevdiğim bir insan kalmadı. Sevinçle sıçrıyarak karşılanmak ve babası Ebu Cehil aleyhinde konuşmanın yasaklanması nasıl İkrime'nin kin ateşini söndürüp Müslüman olmasını sağlamışsa Huneyn sürürleri de aradan 2 ay geçtikten sonra Safvanın kin ve nefretini giderip Müslüman olmasını sağlamıştır. Resulullah Aleyhisselam'ın Süheyl İbni Amr hakkındaki sözleri de onun kin ve nefretini gidermeye yetmiştir. resul Ekrem'in Süheyl hakkında söyledikleri Halid İbni Velid Radıyallahu Anh hakkında söylediklerine benzemektedir. Her ikisi de bu güzel sözlerin neticesinde Müslüman olmuşlardır. Resulullah Aleyhisselam Halid için ''Halit gibi biri, İslam'dan uzak kalıp onu bilmemezlikten gelemez. Halit, akıl ve irfan sahibi bir kişidir. Bize katıldığı takdirde onu diğerlerinden üstün tutarız, layık olduğu mevkiye getiririz.'' buyurmuştu. Süheyl içinde, ''Kim Süheyl İbni Amr'la karşılaşırsa ona kötü gözle bakmasın. Yemin ederim ki Süheyl akıllı ve şerefli bir insandır. Süheyl gibi biri İslam'dan uzak kalamaz.'' ''O, ibadet etmekte oldukları putların kendilerine hiçbir fayda sağlamadıklarını anlamış bir kişidir.'' buyurmuştu. Bunun üzerine Süheyl, ''Vallahi o, küçüklüğünde de iyi bir insandı, büyüklüğünde de öyle.'' demiştir. Daha sonra Müslümanlarla birlikte Huneyn seferine katılmış ve Cirane'de Müslüman olmuştur. Resulullah Aleyhisselam'ın bu üç müşrik liderine karşı gösterdiği az bir sabır, onların İslam'a girmelerini sağlamıştır. İbn-i Zubari'nin de söylemiş olduğu gibi, etleri ve kemikleriyle Rablerine iman ettikten sonra nifak ve şüpheye de düşmemişlerdir. Böyle büyük şahsiyetler ve karakter sahibi insanlar belki uzaklara kaçıp İslam'a kim besleyerek ölebilirler ama münafıklığı beceremezler. Resul-i Ekrem'in onlara karşı yaptığı güzel muamele onların böyle bir duruma düşmelerini engelleyip İslam saflarına katılmalarını ve bu safların içinde layık oldukları mevkilere yerleşmelerini sağlamıştır. Müslüman olduktan sonra da Allah düşmanlarına karşı savaşan büyük komutanlar olmuşlar ve savaşlarda şehit düşmüşlerdir. Mekke liderlerinden Müslüman olmadan ölen tek kişi Hani'nin kocası Hubeyre İbni Ebi heptir. Bu adam Müslümanlara karşı duyduğu kin ve nefretten vazgeçmemiş, Yemen'e kaçarak, Orada küfür üzerine ölmüştür. Karısı Ümmü Hâni, Müslüman olmakla kalmamış, kocası tarafından akrabası olan iki kişinin de İslam'a girmesine vesile olmuş, fakat kocasını Müslüman olmak için ikna edememişti. Mekke'nin Yaşlıları Bunların Müslüman oluşları, Hz. Bilal'in kâbe üzerinde okuduğu ezanı dinleyip eleştirmelerinden sonra olmuştur. Kabe'nin üzerinde Bilal radıyallahu anh'in ezan okuduğunu gören Cüveyriye binti Ebi Cehil Eşhedü enne Muhammeden Resulullah Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şehadet ederim sözünü duyunca Muhammed'i kastederek Yemin ederim ki senin şanını yüceltti Şunu da söyleyeyim ki Namazlarımızı kılacağız Ama vallahi sevdiğimiz insanların öldürülmesini istemiyoruz Muhammed'e gelen peygamberlik babama da gelmişti. Fakat o, kavmine muhalif olmamak için onu reddetmişti, demiştir. Attab İbni Esid de, Allah'a hamd olsun, Babam Esid'i vaktinde öldürdü de, şu sesi işitmemek nimetini ona ihsan etti, diye konuşmuştu. Haris İbni Hişam da tepkisini, ''Yazıklar olsun, keşke bugünü görmeden'' Bilal'in kabe üzerinde anırdığını işitmeden ölseydim şeklinde göstermişti. Hakem İbn Ebi Az ise cam oğullarının kölesinin Ebi Talhanın binasının üstüne çıkması vallahi çok büyük bir olaydır demişti. Dipnot: Ebi Talhanın binasından kasıt kabe'dir. O zamanlar kabe'nin hizmetiyle uğraşan Ebi Talha İbn Abdüddara nispeten böyle denilmiştir. Süheyl İbni Amr'a gelince o, ''Eğer bu durum Allah'ın gazabını çekerse onu muhakkak değiştirecektir. Yok eğer bu durumdan razıysa onu ikrar edecektir.'' tarzında konuşmuştu. Ebu Süfyan İbni Harb ise, ''Vallahi ben hiçbir şey söylemem. Şayet bir şey söyleyecek olsam şu çakıllar bile dile gelip gidip ona Muhammed'e haber verirler.'' diyordu. Onlar bu şekilde konuşurlarken resul Ekrem yanlarına gelmiş ve ''Ne konuştuğunuzu biliyorum.'' diyerek onların sözlerini birer birer anlatmış. Bunun üzerine Haris ile Attab ''Vallahi bizim konuştuklarımızı yanımızda bulunanlardan kimse duymamıştı ki gelip sana söyledi diyelim. Şehadet ederiz ki sen muhakkak Allah'ın Resulüsün.'' demişlerdir. İşte mahzum oğullarının yaşlısı ve Ebu Cehil'in kardeşi olan Haris ve genç bir delikanlı olan Attab İbni Esid İslam'a böyle girmişlerdir. Mekke'nin dili Mekke'nin dili ve resmi sözcüsü olan İbn Zubari hayatını Muhammed Aleyhisselam'ın aleyhinde şiir ve kasideler söyleyerek geçirmiş, Mekke'nin fethinde de Yemen'e kaçmış, Hassan İbni Sabit de ona meşhur mısrağını göndermişti. Buz ve kiniyle necranı karartan bir insanı, necranın her konuda süratle ıslahından mahrum etme. Gel ve necranın ıslahına katılarak eskiden yapmış olduklarını telafiye çalış. Bu Mısra, İbn Zubari'nin duygularını kamçulamış ve kalkıp Mekke'ye gelmişti. Rasul Ekrem de onun gelişine ortam hazırlamış ve ashabına, işte İbn Zubair geliyor. Yüzünde İslam'ın nuru vardır buyurmuştur. İbn-i zikrederken diğer bir büyük şair Kâb İbn-i de aklımızdan çıkmıyor. Mekke fetholununca Kâb Taif'e kaçmıştı. Hemen arkasından Müslüman olan kardeşi Buceyr İbn-i Züheyr'in mektubu geldi. Buceyr Kâb'a şu mısralarla sesleniyordu. Kâb'a tebliğim olsun. Boş yere ve batıl olarak yerdiğin dine girip kendini kurtaramaz mısın? Ki o din ne lata ne uzdaya sadece tek olan Allah'tan başka bir şeye dayanmaz. Eğer kurtuluş istiyorsan Müslüman ol. Öyle bir gün vardır ki o günde ne kurtulabilir ne de insanlardan kaçabilirsin. Orada ancak kalbi temiz olan Müslümanlar kurtulur. Züheyr'in dini hiçbir şey değildir, bir kıymeti yoktur. Ebi Sülman'ın dini de bana artık haramdır. Bu mektup Kâb'a ulaşınca Kâb bulunduğu yere sığmaz oldu. Sanki yerler ve gökler üstüne üstüne geliyordu. Yapacak bir şey bulamayınca Resulullah Aleyhisselam'ın met ettiği kasidesini söyledi ve içinde bulunduğu bunalımı da kasidesinde zikretti. Sonra yola koyularak Medine'ye geldi. Cüheyne'den tanıdığı bir zatın yanına misafir oldu. Sabah namazı olunca beraber Resulullah Aleyhisselam'ın yanına gittiler. Arkadaşı namaz kıldı ve ona Resulullah Aleyhisselam'ı göstererek, ''Bu Resulullah Aleyhisselam'dır. Yanına var ve ondan eman dile.'' dedi. Bunun üzerine kab Resulullah Aleyhisselam'ın yanına gidip önünde diz çöktü ve ellerinden tuttu. Resul Ekrem onu tanımıyordu. Kab, "Ya Resulallah!" Kab İbn Zuheyr tövbe edip Müslüman olarak senden eman istemeye geldi. "Onu yanına getirirsem kendisine eman verir misin?" diye sordu. Resul Ekrem, "Evet, veririm." buyurdu. Bunun üzerine Kab, "Ben Kab İbn Zuheyr'im ya Resulallah." dedi ve eman aldı. İbn İshak diyor ki: Asım İbni Amr İbni Katade'nin bana anlattıklarına göre ensardan bir kişi Kâb'ın üzerine sıçrayarak ''Ya Resulallah, müsaade buyur şu Allah düşmanının boynunu vurayım.'' dedi. Resul-i Ekrem ''Onu bırak, o küfrünü terk edip tövbekâr olarak gelmiştir.'' buyurdu. Kâb'ın söylemiş olduğu kasidelerden biri şöyledir. Resulullah'ın bana eman vaad ettiği haberini aldım. Zaten Resulullah Aleyhisselam'dan ancak af umulur. Çünkü o affedicidir. Ya Resulallah! Sana içinde tafsilatıyla bütün bilgiler ve nasihatler olan Kur'an'ı veren Allah seni hidayete eriştirmiştir. Bunun için bizim kusurlarımıza bakma. Bize karşı sabırlı ve ağır ol. Şüphe yok ki, Resulullah bir nurdur ve her şey onunla aydınlanır. O, Kureyş'in iman eden bir grubundan çekilmiş Allah'ın olan güçlü kılıçlarından biridir. O cemaat ki, onlardan biri Mekke'nin göbeğinde Müslüman olunca felaha erdiklerini ve bütün kötülüklerin üzerlerinden zail olduğunu söylemiştir. Kureyş'in Kadınları Kureyş kadınlarından Ebu Süfyan'ın karısı Hind binti Utbe, Haris ibni Hişam'ın kızı ve ikrimenin karısı Ümmü Hakim, Safvan ibni Ümeyye'nin karısı Begüm binti Muazzel, Velid ibni Muhire'nin kızı Fatıma, Münebbih ibni Haccac'ın kızı Hind ve Abdullah ibni Amr ibni As'ın anası, fetihten sonra Müslüman olup Resulullah'a biat eden kadınlardandı. Bu kadınlar, Biat etmek için Rasul Ekrem'in yanına gittiler. O sırada Rasulullah Aleyhisselam'ın yanında kızı Fatıma, iki zevcesi ve Abdulmuttalib oğullarından birkaç kadın vardı. Rasul Ekrem elini hiçbir kadının eline değmeden onlarla biat etti. Dipnot: Kadınlarla biat birkaç defa yapılmıştır. Rasul Ekrem Medine'ye hicret buyurduğunda da kadınlardan aynı şartlarla biat almıştır. Bu biatler kah sözle kah Rasul-i Ekrem'in elini batırdığı bir su kabına kadınların da ellerini batırmaları suretiyle olmuştur. Hz. Ayşe'den gelen rivayete göre kadınların hiçbir biatı musafaha ile olmamıştır. Biat etmeye gelen kadınların arasında Hind binti Utbe'nin de olduğu görüldü. Hind Hamza radıyallahu anh'e yaptıklarından dolayı kıyafetini değiştirerek gelmişti. Kadınlar Rasul-i Ekrem'in yanına geldiklerinde rasul Ekrem Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamanız üzerine sizinle biat ediyorum buyurdu. Ömer radıyallahu anh de Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamaları üzerine kadınlarla biat etti. Sonra Rasul-i Ekrem hırsızlık yapmamanız üzerine de buyurdu. Rasul-i Ekrem'in bu sözü üzerine Hind Ebu Süfyan çok cimri bir adamdır. ''İhtiyacımı karşılamak için haberi olmadan onun malından alamaz mıyım?'' diye sordu. Karısının bu sözünü duyan Ebu Süfyan, ''Bütün aldıkların sana helaldir.'' dedi. Ebu Süfyan'ın bu sözü üzerine Resulullah Aleyhisselam güldü ve konuşan kadının Hind olduğunu anlayarak, ''Sen Hind değil misin?'' diye sordu. Hind, ''Evet ey Allah'ın peygamberi, geçmişte yaptıklarımızı af buyur.'' dedi. Resul Ekrem de Allah yaptıklarınızı affetmiştir buyurdu. Sonra sözüne devamla zina yapmamanız üzerine de dedi. Hind hür bir kadında zina yapar mıymış dedi. Resul Ekrem sözüne devamla çocuklarınızı öldürmemeniz üzerine de buyurdu. Hind onları biz küçükken büyüttük. Siz de büyüdüklerinde onları Bedir'de öldürdünüz. Onun için siz ve onlar bunu daha iyi bilirsiniz, dedi. Hind'in bu sözü üzerine Ömer radıyallahu an gülmekten yere yattı. Resulullah aleyhisselam da tebessüm ederek sözlerine devam etti. Başkalarından sahip olduğunuz çocukları iftirayla kocanıza isnat edip bühtan getirmemeniz üzerine de buyurdu. Hind, Allah'a yemin ederim ki böyle bir bühtan getirmek çok kötü ve çirkin bir iştir. Sen bize ancak doğruluğu ve güzel ahlakı emredersin, dedi. resul Ekrem, Güzel ve iyi emirlerimde bana isyan etmemeniz üzerine de biat istiyorum, buyurdu. Hind, Vallahi senin bu meclisine otururken içimizde zerre kadar sana isyan etmek düşüncemiz olmamıştır, dedi. Dipnot Kadınların biatıyla ilgili maddeler, Mümtahine suresinin 12. ayetinde şu şekilde bildirilmiştir. Ey Peygamber! inanmış kadınlar Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, başkasının çocuğunu sahiplenerek kocasına isnatta bulunmamak, güzel emirlerinde sana karşı gelmemek şartıyla sana, Seninle biat etmek için geldikleri zaman onlarla biat et, onlara Allah'tan mağfiret dile, doğrusu Allah bağışlayandır ve merhamet edendir. Biat yapıldıktan sonra evine dönen Hind şimdiye kadar sana aldanıyorduk diyerek putunu kırmaya başladı. İşte Mekke, yaşlısıyla genciyle, kadınıyla erkeğiyle, toptan İslam'a veya Resulullah Aleyhisselam'ın emanı altına giriyordu. Hz. Peygamber Aleyhisselam, Kureyş için arzuladığı büyük hedefini gerçekleştirmişti. Bugün merhamet günüdür. Bugün Allah'ın Kureyş'i aziz kıldığı bir gündür. Kureyş'in izzeti bölük bölük Allah'ın dinine girişiydi. Resulullah Aleyhisselam siyasi dehasıyla hem Kureyş'in yok olmasına neden olacak bir katliamı önlemiş, hem de bütün Kureyş'in İslam'a girmesini sağlamıştı. Bu olayı, askeri güçle tekamül eden siyasi cihad olarak telakki edebiliriz. Çünkü caydırıcı bir askeri kuvvet sergilenerek, düşmanın maneviyatı kırılmış ve siyasi hedefler gerçekleştirilmiştir. Bu büyük ve tarihi fetih olayından alınması gereken en büyük ders budur. Allah yoluna davet sancağını taşıyan İslami hareketin kendisini düşmanın toplu katliamından engelleyecek bir askeri çizgiye geçmesi gerekir. Fakat bunun yapılabilmesi de ancak kademeleri belirlenmiş kapsamlı bir planın uygulanmasına ve batıla karşı verilen mücadelenin yapısına uygun tavırların konulmasına bağlıdır. İslami hareketin en büyük zaferi caydırıcı bir güç haline gelmesidir. Bu gerçekleştiği takdirde Düşmanları onunla anlaşma masasına oturacak ve onun varlığını resmen kabul edeceklerdir. İslami hareket caydırıcı güç olarak ne kadar kuvvetlenirse sesini o kadar fazla duyurabilecek ve davetini dinleyenler o kadar daha çoğalacaktır. Bununla birlikte kuvvet, fitne sebebi olmamalı, İslami hareketin asıl hedefini unutturmamalıdır. Asıl hedef kulluktur. Ve dost olsun düşman olsun hiçbir fark gözetmeksizin bütün insanları bu dine davet etmektir. Fetih olayından alınacak diğer bir büyük derste düşman liderlerinin ve büyük şahsiyetlerinin kişiliklerini ve psikolojik yapılarını öğrenmek, onları aşağılayıcı ve zorlayıcı davranışlardan kaçınmaktır. Çünkü bu tür davranışlar o şahsiyetlerin davaya ve davetçiye karşı kin beslemelerine neden olabileceği gibi, onları intikam almaya veya kabullenir gibi görünerek sonradan entrikalar çevirmeye de sevk edebilir. İslami hareketin kadın meselesine de büyük önem vermesi gerekir. Örneğin, Hint binti Utbe, İslam'a karşı olan Kureyş kadınlarının lideri ve tarihte İslam'a karşı kin besleyen kadınların en önde gelenidir. Onun İslam'a karşı kini öyle bir dereceye varmıştır ki, kavmini Müslümanlara teslim olmaya çağıran kocasının dahi öldürülmesini istemiştir. Buna rağmen Hind Müslümanların iyi muamelesi ve yüksek ahlakı karşısında kinini yenebilmiş ve biat ettikten sonra Resulullah Aleyhisselam'a, Ey Muhammed! Allah'a yemin ederim ki, yeryüzünde senin ehli beytin kadar zelil olmasını istediğim hiç kimse yoktu. Fakat şu anda yeryüzünde senin ehli beytin kadar aziz olmasını istediğim hiç kimse yok demiştir. Buna mukabil Resulullah Aleyhisselam, Muhammed'in nefsi yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki benim için de öyledir buyurmuştur. İslami hareket eğer küfrün ileri gelen kadın şahsiyetlerini bu dinin doğruluğuna ikna edebilirse, onlar toplumun gidişatını İslam'ın lehine çevirebilirler. Liderlik vasfına sahip şahsiyetler ve aldatıcı bazı yüzeysel görüntülerin arkasında gizlenen büyük değerler üzerinde önemle durmak ve onları işler hale getirmek büyük hedefleri gerçekleştirmede çok aktif bir rol oynayabilir. Ey Muhammed! Allah'ın yardımı ve fetih günü gelip insanların Allah'ın dinine akın akın girdiklerini görünce Rabbine hamd ile tesbih et. Ondan mağfiret dile, çünkü o tevbeleri daima kabul edendir. Nasr Suresi 1-3